Selamun Aleyküm Aleyküm selam hoş geldiniz Hoş bulduk hocam Benim hocama bir sorum var Buyurun. Ben İstanbul'da oturuyorum Kadıköy'de oturuyorum İstanbul Kadıköy'de oturuyorum evet. Bu seferi Namazları soracağım hocama Ben Kadıköy Belediye sınırlarını çıkınca mı seferiyim Yoksa ki İstanbul il sınırlarını çıkınca mı seferiyim Teşekkür ederiz Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim Evet. Seferi olan kişi bulunduğu şehrin gittiği taraftan son evlerini çıktıktan sonra seferilik başlar. <gülüyor> Yine dönüşte de gireceği taraftan son Hı. evlerine diyelim ki 100 metre kala seferiliği biter. Nitekim Hı. Kadıköy dediler. Onu, ona geleceğiz. Konuyu Hı. bir arz edelim ki. Buyurun. Peygamber aleyhissalatü vesselam veda haccına yola çıktığı vakitte evle, ezan, evle namazını mescidi i Saadet'te kıldı. Mescid-i Saadet'te kıldıktan sonra yola düştü. Ee, Zülhuleyfe dediğimiz veya diğer bir adıyla Abari Ali dediğimiz bölgeye geldiğinde de ikindi ezan okundu. Arasına kadar takribi olarak 14 kilometre kadar. Hmm. Arası 14 kilometre. Hatta bugün günümüzde bitişmiş durumda neredeyse. Arada bir 2-3 kilometrelik bir mesafe var. Zülhüleyfe'ye geldiğinde ikindi ezanı okulunca aleyhissalatü vesselam Efendimiz beraberinde hareket eden bütün ashab-ı kiramla beraber namazı iki rekat kılmışlardır. Seferi olarak yani. iki rekat olarak kılmışlardır. Hazreti Ali radıyallahu anh küfeden hareket ettiğinde küfeyi çıkar çıkmaz geri döndüğünüzde çok rahat evleri görüyorsunuz. Çok rahat bir şekilde evleri ve oradaki insanları rahat bir şekilde göreceğiniz bir mesafe Ayrılmıştı ki namaz vakti geldi. Hemen konaklattı beraberindeki orduyu ve namazı kasretti. Dönüşte de yine aynı noktada ikamet verdi. Yani oturma, istirahat verdi. Ve bazıları dediler ki ey Ali burada da mı yoksa kasırla kılacağız şimdi? Evet dedi şimdi namazımızı kasırla kılacağız. Yani iki rekat olarak Hı -hı. kılacağız, kısaltacağız. Ve... Biraz dinlendikten sonra da evimize varacağız. E ama evleri görüyoruz. Hadi giderken seferet gidiyorduk. Dönüşte eve geldik. E, namaz vakti de geçmiyor. Dedi ki Allah Celle Hazretleri bulunduğumuz şehre girinceye kadar bize seferlik ruhsatını e, evet. devam ettirmiştir. O nedenle biz de girmediğimize göre aramızda 10 dakikalık bir mesafe kalmış olsa bile biz bu ruhsatı alacağız ve namazlarımızı iki rekat olarak kılacağız demiştir ve Böylece seferin hudutları hem Peygamberimizin hem de Ashab-ı Kiram'ın fiilleriyle belli olmuş. Dolayısıyla bir kişi küçük şehirde oturuyorsa o şehri çıktıktan sonra mutlak surette o şehrin gittiği taraftan son evini çıktıktan sonra namazı kasredebilir. Namazı iki rekat olarak dört rekatlıların iki rekat olarak kılabilir ama sabah namazıyla akşam namazında kısaltma yok. Yani sabah namazını bir kılamaz, akşamı iki kılamaz. Sadece dört rekatlı olan öğle, hı hı. ikindi ve yasının farzı ne yapar? İki rekat kılar. Ama günümüzde bazı şehirler var ki gerçekten çok büyüdü. Mesela kardeşimizin İstanbul'da olduğu gibi. Bir ucundan diğer ucuna gitmeniz neredeyse belki bir buçuk iki saati alabiliyor. Trafikte çoksa e, belki üç, üç dört saati da alabiliyor. E Burada da seferilik yok. nerede başlar? Hı hı ulema-i ulema kiramın yani cumhurun çoğunluğu şehri bir bütün olarak ele alır. Dolayısıyla bu bütün tamamıyla çıkılmadığı müddetçe seferiliği başlatmaz. Hı. Ancak yine geçmişte tabiinin büyüklerinden, büyük alimlerimizden Ata' bin Rabah mesela diyor ki bu tip büyük şehirlerde olan insan mücerret olarak bulunduğu mahalleyi veya işte bulunduğu efendime söyleyeyim ilçeyi İstanbul hı hı. için söyleyeyim Kadıköy ilçesini çıktıktan sonra e, seferin ahkamı başlar. Dolayısıyla da Kadıköy'e çıktıktan sonra ne geliyor ben tam olarak hatırlayamadım şimdi. Diyelim biz Mecidiyeköy gelsin bilmiyorum şu anda hatırlayamadım. Hı hı. Mecidiyeköy'den itibaren e, namazlarını kısaltarak kılabilir. Oruç tutuyor ise de orucunu orada istiyorsa bozabilir. Ama mesela ufak bir ilçede ben tokatı misal olarak vereyim. Tokatlı bir insan hemşerilerimizden birisi Ankara'ya gelmeye niyet etse Evinden de çıksa Anahtarını çalıştırsa arabasını, ana, arabasını çalıştırsa Ya dese ki ben sefere başladım Eline bardağı alıp Suyu içse Çünkü seferde oruç tutmama ruhsatı var O kişi henüz seferilik Başlamadığından dolayı Ne yapmış olur özürsüz ve Mazeretsiz orucu bozmuş olur Dolayısıyla buna hem kaza hem de keffaret gerekir Bu çok önemli Onun için Oğlum. mutlak surette bulunduğumuz şehrin önemli. Bulunduğumuz şehrin Gittiğimiz taraftan son evlerini çıktıktan sonra Seferilik başlar bunu bileceğiz Dolayısıyla namazı da oradan itibaren Kısaltacağız oracı da eğer bozacaksak Tutmayacaksak oradan sonra Bozacağız ama Bu büyük şehirlerde İstanbul gibi Atabin Ebir Fetvasını bugün günümüzde alan hocalarımız Var saygıdeğer hocalarımız Kardeşlerimiz de bunu alsalar, bunu amel etseler, evet cumhura muhalif hareket etmiş olabilirlerse de müştehidin iştihadına dayalı hareket ettiğinden dolayı herhangi bir ceza da etmez, kıldıkları namaz da sahih olur, kaza etmelerine de gerek kalmaz. Evet.